yo yeah. 지갔대 Kainat. Bugün 30 Aralık Perşembe Yıl 2010, Ay 12, Gün 364, Kasım 53 1432, hicri Muharrem 24, 1426, Rumi Aralık 17 Fırtına Günün Sözü Kendi nefsini yenen insan kuvvetli insandır Hazreti Muhammed Günün Tarihi 61 yıl önce bugün 30 Aralık 1949'da Filozof, şair doktor Rıza Tevfik İstanbul'da vefat etti. Rıza Tevfik şiirlerini "Serabı Ömrüm adlı kitapta toplamıştır. Yemek listesi gün 365. İşkembe çorbası, tepsi böreği, salata, revani. Büyük saatli marif takvimi. things we've done together oh, while our hearts were young I'm a-walking in the rain Tears are falling and I feel a pain a Wishing you were here Kes açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete başladı Ömer Madra Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın Dal günaydın. Shannon'a da bir günaydın diyelim Amerikalı rock'n'roll şarkıcısı ve şarkı yazarı bu Runaway adlı şarkısıyla 1961'de büyük bir hit parça yani çok satılan 45'lik plak Hatta kazanmıştı. Sonra 1990'da da bir buhrana girerek intihar eden şarkıcı. 1934'te bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız ünlü şarkısı Runaway ile onu da anmış olduk. Evet, soğuk bir havada yılın sondan bir önceki günü. Aslında Saatli Marif Takvimine göre... 365. günü yemek listesine bakıldığı zaman. Yani göreceli değil mi en nihayetinde? Her şey göreceli aslında. Yarın da 366. günü. Yeme ya da yemek 365 listesi. gün 6 saatin, işte 6 saatinin ilk 1. saati başlıyor yarın. Evet. İlginç şey bu. Ya da belki kesin bunun bir hesabı vardır ve çok yakında e, birileri bizi bu konuda aydınlatacak hissindeyim. Ama Bekliyoruz sayıp zaten. Sayıp adet adet hani yaşın 31 olunca bilmem kaç adet yıl geçirmiş olursun falan böyle hikayeler vardır ya. Onun gibi bir şey olabilir mi? Hani baştan sayıyorsan bir şeyler oluyordur. 366 çıkıyordur. Ve evet, yanlış ama saymadın. Ama rahimde herhalde. geçirdiğin süreyi falan katta, katarsan oluyor da bu şimdi burada... <gülüyor> Vardır yani kainatın bir rahminde geçirdiğimiz insan yapısı bir şey bu. E bir miktar evet. Neyse yani bugün biz 366. günde değiliz bildiğim kadarıyla. 360... Ya da ula da Daha demin öyle dekler ettik. De evet. Peki her şey görece. Şimdi... Yılın son günlerine girerken, sondan bir önceki gününde olduğumuzu kabul edelim biz gene Sayıyı boş ver hı hı. ve haberlere bakalım çok endişe verici birkaç haberle açılış var BBC'nin haberi özellikle kaygı verici Afrika'yı dikkate alıyorsan kaygı verici Afrika diye bir kıtada pek ilgi duymadığım bir yer olarak bakıyorsun oraya da önemli hı hı. değil. Yani şeyde bir türlü anlaşmaya varılamadı. Fildişi sahilinde ve Birleşmiş Milletler'in Fildişi sahilindeki temsilcisi ufak bir riskten bahsetmiş. Ülkenin soykırım eşiğinde olduğunu söylemiş. Bir yeni nur topu gibi soykırım haberinden bahsediyoruz. Böyle gayet casual bir şekilde kayıtsızca söylüyoruz bunu. Bir televizyon na mülakat vermiş Yusufu Bamba yeni atanmış bir Birleşmiş Milletler'in yani e, amel, e, Fildişi Sahili'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak atanmış. Ben yanlış bir şey yaptım. Ya yani adam Fildişi Sahili'nden ve Fildişi Sahili yeni Birleşmiş Milletlere atadı en ee, büyükelçi temsilci bir televizyonda bir mülakat vermiş ve Yusuf'u Bamba demiş ki insan haklarının büyük çapta siyasi e, huzursuzluk var ülkede bölünme var ve büyük ölçüde insan haklarının Çiğnenmesi söz konusu burada ve e, Lorang gabgo e, Rakibi kazanmış olduğuna göre, uluslararası anlamda bu son yapılan seçimleri rakibi Alassane Guattara kazandı denmesine rağmen Laurent Gabgo direniyor, inmiyor ve kendisine Batı Afrika temsilcilerinden yapılan öneriyi de reddetti. Ve şimdi yani şey meşru değil demiş Gabgo. Kasım ayında yapılan Seçimdeki kazandığı Söyleniyor ama bu meşru değil Demiş ve her Şu anda iki başkanlı bir ülkede ikisi de yemin etti başkanlık yeminini de Ettiler Ve Uattara'nın Şöyle bir durumu oldu ha, Şimdi anlıyorum Uattara başkan olunca Yeni bir temsilci atamış Birleşmiş Milletleri hı hı. Onun temsilcisi de ilk konuşmasını Televizyonda konuşmuş bir basın toplantısı yapmış ve e, resmen de Birleşmiş Milletleri New York'taki merkezinde e, göreve başlamış Birleşmiş Milletlerin Vattari desteğini de pekiştirmiş oluyor bu şekilde basın toplantısında da demiş ki Yusuf U Bamba, e, serbest adil Şeffaf ve demokratik bir seçim sundu. Uattara seçildi. Benim için tartışma bitmiştir. Şimdi ne zaman Gabgo? Bay Gabgo e, ayrılacak demiş. Fakat çok yoğun birkaç hafta içinde 172 kişinin sadece e, gösteri yapmak için, sokağa çıkması, çıkmak istediği için öldürüldüğünü söylemiş ve halkın iradesini seçimle meydana gelen iradesini belirtmek için söylemiş bunun kabul edilemez olduğunu söylüyorum böylece benim e, algıladığım ülkeden gelen haberleri de değerlendirip bütün dünyada söylemek istediğim şey şu ülkemiz jenositin bir soykırımın eşiğindedir demiş hatta şundan da bahsetmiş bunun kanıtı olarak da bazı evlere çarpı işaretleri yapıldığında gerçekmiş. Ne diyorsun buna? Büyük bu ihtimalle doğru. Değil. Yani <gülüyor> ben birkaç tane aslında ilk bu seçimlerle ilgili gerginlik olduğunda niye gergin olduğunu bilmediğimden anlamaya çalıştım. Biraz okudum. E, Fildiş sahili üzerine. Aslında e, kısa süredir değil epey bir süredir ciddi bir gerginliğin olduğu bir durumdan bahsediliyor ve e, bunun yanında hani iç zaten savaş, bir iç savaştan çıktılar. Bu İç savaştan çıktıktan sonra daha çok hükümete gelenlerle ilgili e, okuduklarım zaten benim canımı sıktı. E, ciddi anlamda güçlü, militan, e, silahlı güçleri olan insanlar, siyasetin içindekiler ve bunun yanında e, kuvvetli, aşırı milliyetçi, milliyetçi kanatları temsil ediyorlar. Askeriyenin içinde temsilcileri var. Medyada nefret karşılıklı inanılmaz boyutta. hani bunlar on... zaten yan yana geldiği anda... Epey tatsız bir kokteyl oluşturmaya başlıyor Evet ordu destekliyor Evet yani ordu gayet işlerin içinde taraf Ve e, bunun yanında tabi ekonomik olarak hızlı bir küçülme var Falan hani bunların hepsini yan yana getirdiğinizde zaten Tehlikeli bir durum ortaya çıkabiliyor Ruanda'da yaşananlara gönderme yapan bir sürü şey okudum Ama hep bunlar şeydi Yani böyle olabilir böyle olabilir böyle olabilir tadında Ya şimdi şöyle de bir şey var yalnız ...gabgo inmeyi reddediyor. Gbabgo. Okunması da zor bir ismi var. Gbabgo. Ee, gbab, gbab, gbab, gbagbo. Gagbo diye Hı -hı. okumak lazım. Şimdi e, diyor ki kendi başkandı. Seçimleri yaptı ve ah, Ahmet İnsel'le de bu konuyu ilk defa açık radyoda konuştuğumuz zaman ki galiba Türkiye'de medyada da ilk defa Konu ele alınmıştı o zaman iki hafta önce. Ee, Ahmet İnsel şunu da söylemişti. Seçimi kazanmamayı hiç beklemiyordu. Mevcut başkandı. Onun için şaşırdı ve kabul etmiyor demişti. Bunu o insanın söylediklerini de doğrular nitelikte bir şey var. Seçimi kazanmadı demiyor şey. Gagbo. Rakibi için sadece seçim hileli yapıldı onun için kazandırıldı diyor fakat kendisi zaten başkandı hı hı. nasıl olabiliyor o kendi başkanlığı denetim altında hileli seçime mi izin verdiğine inanmamızı bekliyor inanmasını bekliyor dünyanın daha doğrusu Ya çok bir şey inanmakla ilgili bir durumu aşmış olabilir daha doğrusu dünya dediğin şey kimin kuyruğunda onu da düşünmek gerekiyor Umursamıyor olabilir hakikaten çünkü bir iç savaşın içinde gayet gayet iki etnik grup arası itişlerde hani dışarıda nasıl görünüyor acaba yaptığımız diye bir kafa herhalde işlemiyor işliyorsa böyle olmaz. Afrikalılara da hiç fark etmez anlaşılan diyor çünkü Afrikalı Batı Hı -hı. Afrikalılar Ekvadörsünde temsilciler ne de buyurun sizi şöyle alayım demiş yani ilgilenmemiş durumda fakat Birleşmiş Milletlerin Barış Gücü komutanı Alan Lurwa Ağır bir e, taarruzda bulunmuş. Yani demiş ki bu devlet kontrolündeki şeyde RTI onun şey başkanı e, başlığı kısaltılmış adı radyo televizyon kurumunun açıkça e, halkı 12'ye yani e, Birleşmiş Milletlerin e, Finlandiya sahilindeki kuvvetlerine karşı tahrik ediyor. Yani Saldırmasına yol açacak şey yapıyor. Benim aklıma tabii başka bir şeyde, başka bir Afrika ülkesinde başka bir televizyonun, pardon radyonun oynadığı rol geliyor. Yani Ruanda'daki soykırım geliyor. Ayrıca Kongo var. Afrika'dan bahsedince tabii çok yakın zamanlarda gerçekleşmiş Ruanda'da 94'te. Kongo'da daha sonraki yıllarda 6 milyon insanın öldüğü belirtiliyor. Hı hı. Ruanda'da da yani 3 aylık bir süre içinde 100 günde 300 bin kişi ölmüştü. Akıl almaz bir şey vardı. Günde on bin kişi öldürülüyordu palalarla, maçetelerle. E Sudan'da, Darfur'da da bir 300 bin kişinin öldüğü haberleri birkaç yıl içinde... Birleşmiş Milletler raporlarıyla sabit. Yani hiç e, yabana atılacak bir haber değil bu aslında. Büyük bir endişeyle girdiğimizi söyleyebiliriz yıl sonuna. Evet. Bir şey olmamasını ümit etmekten başka herhalde... Evet, çok fazla yapacak bir şey, şey yok. Değil. Yani Birleşmiş Milletler'in... E, Afrika'daki Janssperen'li çalışmaları zaten bilinen bir gerçek. Ee, yani tarafları itidale falan davet etmek ve bundan hiçbir şekilde iyi bir şey çıkmayacağını anlatmak gerekiyor herhalde ama bu bizim boyumuzu epeyce aşan bir şey. Evet şey Yusufu Bamba da şey demiş zaten. Yani tek tek her, hepsiyle hemen konuşacağım Birleşmiş Milletler'deki e, temsilcilerle ve durumun ne kadar vahim ve acil olduğunu da anlatmaya çalışacağım demiş. Mutlaka bir şey yapılmalı demiş. Gabgo'nun destekçilerine genç vatanseverler diyor. Bu isim de endişe verici değil mi ayrıca? Genç yurtseverler. <gülüyor> Bayağı ciddi bir şekilde tehditler savuruyorlar. Birleşmiş Milletler'in 9500 kadar barış gücü askeri var orada. Fakat Gabgo onlara gidin diyor. Bizim iç işlerimize karıştınız diyor. Birleşmiş Milletler gitmeyiz diyorlar. 20 bin kişi de en az 20 bin kişi ya da o civarda bir sayı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Onlar da Liberia'ya kaçtılar. Daha fazla ve mesela televizyonda seyrettiğim bir manzara vardı. Böyle bir genç kadın çocuklarımla beraber kaçtım ama kocamdan günlerdir haber alamıyorum ve çok endişeliyim diye konuşuyordu mesela. Böyle bir şey. Yani Uattara'nın seçimleri kazandığı ilan edilmişti. Fakat sonradan Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Hı. Böyle bir durum oldu yani. Ama e, Anayasa Mahkemesi onun adı Anayasal Konsey oradaki adı. Anayasal Konsey yin e, başındaki adam da şeymiş. Gabgo'nun bir yakınıymış zaten. Geçersizdir. Uattara'ya verilen oylar geçersizdir kararını vermişler. Anayasa mahkemeleri ve yüksek yargıçlar birçok yerde önemli kararlar veriyorlar. Endişe verici sonuçları da olabiliyor bazı durumlarda. Bir başka endişe verici uyarı El Beşir'den gelmiş Darfur'da da. Bir ultimatom çekmiş. Doha'daki şeylerle, isyancılarla Barış görüşmelerinden çekileceğim. Bugün, Perşembe'ye kadar bir anlaşma olmazsa çekileceğim demiş. Hı hı. Bu da son çatışmalar Darfur bölgesinde 30 binden fazla insanın orayı terk etmesiyle sonuçlandı. Yıl sonu haberlerine bakar mısınız? yani? Her yılın sonu gibi. Yani bunu hiç öyle nihilist bir yerden söylemiyorum ama gerçekten... Böyle oluyor. Yani bütün yılı böyle geçiriyoruz. Bir şeyin sonuna vardığımızda daha algılar hale geliyoruz gibi geliyor bana. Hani başlar ve sonlar daha hissedilebilir yerler ya. Evet. Öyle bir bakış şeyi. Evet yani mesela böyle bir hesap kesme durumları olduğu zaman şeyi de e, Honduras'ta 10. gazetecinin öldürülmüş olduğunu bu yıl görüyoruz. Honduras'ta gazetecilik yapmak çok Son derece net ve tehlikeli bir iş halini aldı hı hı. darbeden sonra. Ve Wikileaks belgelerinden de açıkça görülüyor ki Honduras'taki darbeye hiçbir engelleyici bir şey yapmayıp destek olduğunu gösteren kayıtlar var. Kriptolar var. Maalesef Wikileaks'ten çıkan şeylerde böyle tatsızlıklar var. Suriye e, İsrail'in Suriye'yi vurması konusunda da Kondi biliyorduk tabii diye konuşmuş ama çatışma çıkmasın diye açıklamadık demiş. Oradaki bir nükleer tesis olduğunu söylediği bir yeri vuruyor egemen bir ülkenin. Hatta tankları ondan sonra da burada şeye atılmıştı. Kondi Lisa Rice o zamanki Dışişleri Bakanı demiş ki e şimdi bunu biliyorduk ama söylesek çatışma çıkardı. Çatışmayı önlemek için gerçeği iptal ettik demiş. Bunlar çıkıyor WikiLeaks'ten de ortaya işte en önemli şeylerden çıkanlardan bir tanesi de zaten Filistinlerin El Fetih lideri, Filistin otoritesinin liderinin de gayet şeyle İsraille sıkı sıkı oldu ve işte bütün belgeleri filan da istihbaratı da onlara aktardığı gibi acaba buna Filistinler ne diyor bilemiyorum. 2010'da dünya çapında e, da 106 gazeteci öldürülmüş olduğu da haberler arasında yer alıyor bunu da söyleyelim. Filistinler bu arada da Birleşmiş Milletlere sahip Erekat baş görüşmecisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Ocak'ta bağımsız bir Filistin devletini tanıması talebinde bulunacaklarını söylemişler. Üç Latin Amerika ülkesi Brezilya, Arjantin ve son olarak iki gün önce de Bolivya bağımsız Filistin devletini tanımış durumdalar. Bugün e, Filistin başkanı olarak adı geçen Mahmud Abbas'ta e, Brezilya'ya gidiyormuş. Bir Filistin büyükelçiliğini Brezilya'da dün yapmış olması lazım galiba ya da bugün e, Brezilya'da Brezilya. Başkent Brezilya'da bir e, sembolik açılış yapacakmış. Büyükelçilik açılışı ve ondan sonra da Dilma Rousseff'in göreve başlaması. Brezilya'nın yeni başkanı Dilma Rousseff'in de e, yemin töreninde hazır bulunacakmış. Bolivya'dan da e, Filistin'in tanınmasına ilişkin açıklama o Evo Morales. Başkan Evo Morales şöyle dedi. Bolivya kollarını kavuşturup insan hakları problemleri, bölge toprak problemleri, egemenlik problemlerinin karşısında ellerini kollarını kavuşturup bekleyemez demiş. Brezilya gibi, diğer ülkeler gibi biz de Bolivya devleti de Filistin devletinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıyoruz demiş. Bu da önemli bir gelişme aslında. Bir yandan da bugün WhatsApp of America'da gördüğüm bir haber vardı. Herkesi ilgilendirebilir. İsrail'in kurulduğundan beri en önemli enerji haberi demişler. Doğal gaz bulunmuş. 450 milyar bir şey. Metreküp. Metreküptür. Metre. Işte. <gülüyor> Ondan sonra. Bu, ya da dolardır. İki tane birim var orada. 450 milyar metreküp doğal gaz içeriyormuş. Tamam. <gülüyor> Noble Enerji şirketi. Amerikan şirketi hı hı. bunu şey yapıyor. Asil enerji. Evet asil enerji e, bugüne kadarki en büyük doğal gaz rezervini bulduğunu duyurmuş. İsrail Altyapı Bakanı Uzi Landau'da doğal gaz yatağı keşfini İsrail kurulduğundan bu yana enerji konusunda alınan en önemli haber demiş. Şimdi bir sorun var. Hayfan'ın 130 kilometre açığındaymış deniz altındaki doğal gaz yatağı. Hayfan'ın 130 kilometre açığı. Hmm. Yani 100 deniz mili kadar. Evet Peki ee, Varacağımız yeri hissetmeye başladım da Çok açıldık Yani Allah korusun <gülüyor> akıntı makıntı olsa alır götürür <gülüyor> 325 kilometre karelik bir alanda doğalgaz şey. Bu kimin e, şeyi, karasuları içinde kalıyor? İsrail'in mi bu doğalgaz? Evet Doğalgaz İsrail'in ama karasuları İsrail'in değil Peki Filistin'in karasuları da yok mu? Ne Bağımsız <gülüyor> Yani bu doğalgaz tamamen helali hoş olsun diye. Afiyet bal olsun. Zaten ama doğru ve eşit dağıtımı İsrail yapacaktır. Yani Filistinlerin de bunda doğru. bir hakkı var ise bu hak geçmeyecektir. Doğru haklısın. Bu, yani bu söylediklerimi bunun... söyleyecek biri çıkacaktır kesin. <gülüyor> Muhakkak. Ayrıca başka bir şey var. Her yıl sonunda verdiğimiz bir haber geldi. İsrail e, İran 3 yıl içinde nükleer bomba yapıyormuş. Hı hı. İsrail üçüncü senedir okuyoruz. Bu, evet. bu Bu tarihlerde iki üç aya kalmaz bunlar nükleer bombayı yapacak üç haberi. Üç sene hayır hep üç sene. Yok bir ara üç aya kalan. Ha bir ara üç aya da indirmişlerdi üç ay. doğru. Yani hatta biraz daha ittirip üç güne galiba hemen girelim falan gibi bir hava da vardı ortada. Şimdi gene eskiye dönülmüş üç Zaman içinde İsrail, İran 3 yıl içinde nükleer bomba yapabilir demiş İsrailli bir bakan konuşmuş İran'ın uranyum zenginleştirme mekanizmasında sabote edildiği duyurulmuştu biliyorsun Ondan bir ay sonrasına Uranyum zenginleştirme tesislerindeki bilgisayarlara Stuxnet adlı bilgisayar virüsünün bulaştığı Programın ilerlemesini yavaşlattığı iddia edilmişti. İran'da bu haberleri yalanlamıştı. Bu BBC haberinden okumaya çalışıyorum. Şimdi anlaşamıyoruz tam ne durumda olduğunu ama İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Moshe Yaalon, teknik sorunlar İran'ın kapasitesini düşürdü ama program hala 3 yıl içinde tamamlanabilir demiş. 3 gün mü desem 3 vakte kadar tamamlanacak diyor ve 3 senedir bu haberleri okuyoruz biz. Vuralım vuralım diyenler var. yani İsra, e, şey e, Kartaca muhakkak vurulmalı diyenler var orada. Kartaca olduğuna göre. Yok edilmeli diyenler. Sonunda da yok edilmişti değil mi Kartaca? Filistinlerin ama hepsini öldürmek de zor olabilir. E Kartaca'nın da hepsinin neredeyse öldürüleğine dair bazı hikayeler var. Var evet. Yerle bir edildi. Hem Filistin'de böyle yapabilirler mi? Niye yapsınlar ki zaten yerle bir? Yani bence hani tarihsel bağlam tutmaz. O açıdan, ya yani Kartaca gibi bir şey yok Filistin'de. Hayır, ben hepsinin öldürülmesinden ha, O Olabilir ama bu istenilen sonuç değil, doğal bir nihayet olarak oluşabilir. Yani planlanan kısmı olmaz, süreçte böyle bir yere varılır. Önemli olan da bu değil midir? Hep niyettir. Evet, doğrudur. Doğru söylüyorsun. Peki benim bu esas olarak bu bir de Mısır Irak'ta ölümler azalmış. 2003'ten beri işgalin, istilanın başladığından bu yana en düşük seviyelere ulaşmış ama düşme seviyesi ölümlerin yavaşladı. Bundan sonra artık daha da düşmez. Daha da gelme. Daha da düşmez demişler. Oluyorlar Irak'ta. Fakat tam bu haberi okurken BBC Türkçe'den de şunu da eklemeliyiz. Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrinde gerçekleşen intihar saldırısında Üst düzey bir polis yetkilisi öldürülmüş. Adı açıklanmayan polis yetkilisi enkaz altında kalmış. Karakolun patlamalar sırasında. Bina altında baş, kalan başka biri olup olmadıysa henüz bilinmiyor diyor. Yani önemli olan bir polis Tek başına bir binada bir üst düzey polis yetkilisi bulunabilir mi? Bu ne biçim haber ya BBC'de? Şimdi Refik'imizdir ama insan üzülüyor yani. Yani bir üst düzey bir polis yetkilisinin tek başına enkaz altında kalması mümkün mü bir karakolda? Tek başına oturacak hali yok ya fil Birileri dişi daha mi Vardır bu? herhalde. Ama yani. bilinmiyor diyor BBC'de. Bilinmiyormuş demek. O an da yalnız olabilir mi karakolda? Ya mesela orada i̇şte ben... dini veya milli bir bayram hani öyle bir şey düşündüm ben. Çocuklar hepiniz ailenizin yanına gidip ben bugün dururum falan gibi böyle hani Tatlı insanlar vardır ya. Evet. Babacan, ha, polis. Evet, evet. Emekliğine bir yıl kalmış ya da belki bir yıl geçmiş ama görevine devam ediyor. Kaytan bıyıklı. Evet. Valla bilemiyorum. <gülüyor> <Evet>, Hulusi Kentman <gülüyor> geliyor. Ben anlayayım dedim o şekilde ama <gülüyor> çok belli ettim değil mi? <gülüyor> evet yani bina altında kalan başka biri olup olmadığı henüz bilinmiyor haberi BBC'nin utanç duyması gereken bir ifade ibare Biraz daha araştırması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama biz de şimdi BBC'de her hiçbir şeyi de beğenmiyoruz. En iyisi ben son bir haber vereyim. Ha bu Wikileaks'in de mabhuhla ilgili e, soğukkanlılıkla bütün e, yastıkla boğdukları adamın cinayetini de Amerika biliyormuş Wikileaks'ten öğrendiğimize göre ama Üstüne gitmeyelim dostlar demiş. Önemli değil. Siz evinize gidin ben hallederim. Gibi bir şey de olabilir. Siz şimdi bayramda, zehiramda evinize gidin ben bakarım. Vaziyeti. Bugünkü haber bu. Bu şeyler de sel felaketi de almış yürümüş Avustralya'da yılın sonunda. Benim çok ilgimi çeken bir noktası vardı bu. Bu haberin. Queensland'de oluyor. Bin kişiden fazlası tahliye edildi evlerinden. Ve Theodore adlı kasabanın tamamı e, tahliye edilmiş. ve Felaket bölgesi ilan edilmiş. Afet bölgesi ilan edilmiş. Ve daha henüz peak noktasına, en yüksek noktasına da ulaşmadı diyorlar yağmurlar. Benim en ilgimi çeken yer ne biliyor musun? Daha önce tam bu yerlerde, Queensland'de, 10 yıldan beri devam eden kuraklık haberlerini verip duruyorduk. Gene bu e, tarihlerde. Şimdi kuraklığın o çatlamış şahrem şahrem yarıklar açılmış ve hatta çiftçi intiharlarına, Avustralya gibi bir ülkede bile çiftçi intiharlarına Hindistan'dan biraz bildiğimiz şeyin hiç beklenmedik bir şekilde yol açan Avustralya'da da Şimdi seller götürüyor orayı. Aynı bölgeyi. Bir kuraklık bir sel. İşte bu küresel iklim değişikliği gibi geliyor bana ama gene de insan kaynaklı böyle bir şey yoktur diyorlar. Bazı şirketlerde bilemeyeceğim artık. Evet şey yapalım. Ee, bir ara verelim sonra e, Türkiye'den bazı haberlerde de devam ederiz. açık gazete. P.T. Smith'ten dinlediğimiz People Have the Power adlı şarkıyla devam etti. Programımız Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. P.T. Smith'ten bir şarkı çalmamızın sebeplerinden biri de kendisinin bugün doğmuş olması 1946'da Amerikalı şarkıcı besteci şarkı söz yazarı şair ve görsel sanatçı yani New York şehrinde Punk Rock hareketinin 1975'te başından beri yani başlangıç albümü Horses'la başladığı da söyleniyor. Dolayısıyla da kendisine de Godmother of Punk diye de bir sıfatla anıldığı da oluyor. Kendisinin yani Punk'ın vaftiz annesi diye beat şiir performanslarıyla da çok bilinen son derece ilginç bir önemli bir karakter. Fransa'da da Kültür Bakanlığı'nın yüksek sanatlar ve edebiyatlar ödülünü de kazanmış durumda. Rock Roll ünlüler resmi geçidine de Rock Roll Hall of Fame'de e 2007'de girmişti. Pete Smith'e bir günaydın dedik ayrıca aktivist olduğunu da belirtelim kendisinin o yönü üzerinde fazla bahsedilmiyor ama yani savaşçı bir kadın yani mücadeleci evet Türkiye'deki vaziyetlere gelecek olursak çok yeni bir şey yok yıl sonuna doğru galiba Milli Güvenlik Konseyi kurulu kararı var o da aslında haber değeri var mı bilmiyorum ama şey açısından e, önemli bulunabilir e ya yani hükümetin ne yapıyor olduğu, kafasını nereye kadar işlediği ve neleri yapıp neleri yapmamakla ilgili nasıl pozisyon aldığını biliyorduk ama pozisyonu korumak için neler dair benim için ilginç oldu şahsen. ya yani AKP işte Kürt sorunuyla ilgili söyleyeceğini söyledi aslında. Artık tek millet, tek devlet, tek bayrak, tekli birkaç tane tek daha şey değil. say. Ha evet. pardon bak asıl olanı unuttum. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek dil. Tek kameriye, tek balkon. Bir oda bir solun. E, neyse böyle bir hikaye var. E, AKP'nin arkasında durduğu ve pozisyonlarını bu olarak belirlediler. Pozisyonla ilgili ne düşündüğümüzü uzun uzun girmenin herhalde alemi yok. Zaten e, çeşitli şekillerde eleştirdiğimizi düşünüyorum. Ama benim daha çok ilgim çeken şu. MGK'yı e, ülkeyi yöneten organ olmaktan danışma kuruluna çevirdiler. E, ardından... Askeriye ile hesaplaşmakla ilgili ve aslında vesayetin ortadan kalkmasıyla ilgili epey ciddi adımlar atıldı. Bunlar da desteklendi. Bunların hepsi e, bir bütünde bir şey ifade ediyor olmalıydı. Ettiği şey şu oldu. E, içinden çıkamadıkları işlerde MGK'nın arkasına saklanıp MGK ile birlikte karar çıkartıyorlar. Bunlardan nereden çıkartıyorum? Dün ana, e, ana, akım, ana haber bültenlerini izlediyseniz şöyle şeylerden bahsediliyordu. Son söz söylendiği hikayesi vardı ya Stard'a. Başbakan son sözü söyledi. Evet. Onun MGK versiyonları hemen hemen bütün televizyonlarda vardı. Artık tamam bu konuda söylenecek olan söz söylendi. Yüce MGK konuştu diye. E, MGK'nın açıklamasıyla ilgili de herhalde söylenebilecek o kadar çok şey var ki. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan şey. 6 saat sürmüş bu arada toplantı. E, toplantıdan çıkan sonuç bütünlü hedef alan tahrik girişimleri sonuca ulaşamayacaktır. Fang Kim kimi tahrik ediyor? Tahrik girişimi ne gibi tam anlayamadığımız operasyonel cümlelerle devam ediyor. İşte e, topla toplantıda e, toplumda infial yaratabilecek ve demokrasiye, selak ve özgürlüklerin gelişimine, toplumsal barışa, kardeşlik duygusuna zarar verecek yaklaşımlardan kaçınılmasının ve herkesin sorumluluk içinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilmiştir deniyor. Ee, yani kişisel hak ve özgürlüklerle ilgiliymiş meğer, e, iki dil olmaması Türkiye'de, tek dilin resmi dilin olması ve bunun tartışılamaması demokrasiyle ilgiliymiş. Yoksa toplumda infial çıkıyormuş, e, barış ve kardeşlik duygusu da zarar görüyormuş. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Hakikaten bir hayata dönüş hikayesi daha e, anlam dünyası şeklinde. Hop e, havada üç salvo atan kelimeler. E, i̇şin daha ilginci bunların tartışılmasının bile... Ee, uygun olmadığına dair MGK'nın kararı var artık Yani toplumsal mutabakatımızın Neler üzerine olacağını Bu halkın neleri isteyip neleri istemeyeceğine dair Ön bazı koşullar varmış Bu koşulları da MGK e, Ve hükümeti koyarmış Ve biz de bunları bu şekilde kabul etmek zorundaymışız Ama nereden bu hakkı aldıklarını bilemezmişiz Böyle bir durum ee, Halkımızın zaman Her zaman ortaya koyduğu Kardeşlik ve huzur içinde bir arada Yaşama kararlılığının Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğin en güçlü teminatı olduğunu altı çizilmiştir. Dinliyor. Tek bayrak, tek millet, tek vatan ortak paydamızdır, resmidir, Türkçedir. Aksi girişimler kabul edilemez. O ne demek işte anlayamadım ben. Yani silahlı girişimler kabul edilemez. Çünkü hukuken e, silahlı olma, güç olma tekeli devlete ait. Ama bundan öte niye konuşma hakkımız olmuyor bizim? Niye girişme hakkımız olmuyor? Çünkü... Ulusların kendi kaderini tayin hakkı başta olmak üzere bir sürü bir sürü bir sürü aslında grup olmanın, cemaat olmanın, cemiyet olmanın getirdiği haklar var. Vatandaşlık haklarının yanında. Ee, bu kararı alabiliyor mu MGK? Neye göre alabilir? Yani çünkü yani insan hakları beyannamesine göre alamaz. İnsan hakları şartına göre Avrupa'nın alamaz. Hayır her türlü kararı alabilir de bunun bağlayıcı bir şeyi olamaz. Ha, o anlamda tabii canım yani... Kendi Hayır. aralarında konuşabilirler ama MGK'nın bir yönetim üzerinde, bir ülkenin yönetimi üzerinde bir danışma fonksiyonu yok mu görüldüğü kadar Hükümetin iyi? Hükümetin şu anda işine gelen MGK konuştu tonunda konuşmak. E, çünkü zaten MGK ile hükümet aynı şeyi düşünüyorlar. O yüzden de e, şu an işlerine geldiği için MGK falan bu tartışmalar hikaye. Peki şimdi mesela bazı yerlerde işte Batman'da çift dilli Sur Belediyesi'nin de girişimleri var işte tabelalarda eğitimde vesaire de. Peki bunlar ne olacak şimdi? Mesela Cumhurbaşkanı Gül Diyarbakır'da Ordu Evi yerine bir otelde konaklamayı tercih etmiş. Bunun haber olması bile insana. Ama ilk kez bir Cumhurbaşkanı Ordu Evi'nde değil otelde kalacakmış Diyarbakır'da. Şimdi Diyarbakırlılar mesela şöyle düşünmeliler AKP'nin kafasına göre. Görmüyor musunuz normalleşiyor her şey şimdiye kadar gelenlerin hepsi orada evinde kalıyordu bakın otelde kalıyor e, bu bir normalleşme adımı bununla ilgili bence bir itiraz yok ama e, bu normalleşme adımı üzerinden gerçekten Diyarbakır'daki Kürtlerin ah o zaman bir 10 sene daha bekleyelim Kürtçe konuşabilmek için kendi dilimizi meşru saymak için falan diyor olmasını bekliyorsak burada başka bir sorun var yani adım evet adım ama bu kadar küçük adımlarla ooo yani varılmaz bir yere sorun burada. Evet, Van'da iki dilli belediye mesela başlamış BDP'li Cizre Belediyesi. Van'da bildiğim kadarıyla bugün itibariyle. Sur Belediyesi bir Cizre. süre yaptı atılana kadar içeri belediye başkanı. Şimdi devam ettiriyor ama zor bela. Cizre Belediyesi de başladı. Van Belediyesi de iki dilli hayat kararı almış ve tüm birimlerin tabelası Türkçe ve Kürtçe düzenlenmiş. Bir de fotoğraf var. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya Türkçenin yanı sıra Kürtçe ifadelerinde yer aldığı tabelaları gazetecilere tanıtıyor. İşte burada resimde görüldüğü gibi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü diyor. Altında da Kürtçesi yazılmış iki dilde. Peki bu ne olacak şimdi? Kaldırılacak mı tabelalar? Yani kaldırılabilir yakında bir polis baskınıyla e, yine terör örgütünün emriyle harekete geçmiş bazı odaklar Arkadaşlar falan diye cümlelerde de okuruz. Evet. E, hepimiz de içimiz rahat oh be neyse deyip e, tekrardan bölünmeyi atlatmış olmanın rahatlığıyla e, uykumuza geri dönebiliriz. Sorun yok e, ama bütün bu olan bitenin askerin kafası olduğunu, militer bir kafa olduğunu, çözümle, barışla, hak ve özgürlüklerle hiçbir ilişkisi olmadığını peşin kabul etseler bence bir sıkıntı yok. Yani bu, bu bu da bu diyebilsek ondan sonra tartışabileceğiz. Evet, Çünkü evet, evet. Yani MGK bildirisine bak Milli Güvenlik Kurulu diye bir kurul var. Askerler ve hükümetten oluşan. Ve bize diyor ki e, hak ve özgürlükler, demokrasi, insan hakları falan bunların hepsi budur diyor. Yani MGK'nın bu konularda herhangi bir şey söyleyebilme hakkı olabilir mi yani? Ne alakası var hak ve özgürlüklerle MGK'nın? Yani bağıntısız iki kurum, insan hakları kurumu diye kurumları var bir sürü başbakanlığın onun bunun. Hadi onlar söylese en azından tartışılabilir bir zemin olur. Milli Güvenlik Kurulu bize insan haklarını mı anlatacak şimdi diye bir garip durumlar yaşıyoruz. Şimdi burada bir algı problemi ve konsepti belirlemede problem olduğunu düşünüyorum. Bende yani? mi yoksa MGK'da mı? <gülüyor> yoksa herkes dedim. mi? İkimizde de muhtemelen. Şimdi mesela Vatan Gazetesi'nin bugünkü manşeti bence durumu en iyi izah eden cümle. MGK'da tek ses diye vermiş hı hı. tek millet tek vatan tek dil tek ses evet, iki dil ve iki dil ve özelliklelik talep edenlere son sözü söyledi diyor ki devletin zirvesi hı hı. alt başlığı da bu tek bayrak tek millet tek vatan tek devlet anlayışı değiştirilemez e, meka'da tek ses diyor şimdi e, burada bir kavramsal bir problem olduğunu düşünüyorum Sen ne diyorsun bakalım kere tek sesli olmak iyi bir şey midir demokratik açıdan? Bu vatan bunu ben dalga geçiyor mu acaba? Yani eleştirel bir yaklaşım mı diye baktım ama galiba değil. Tek sesi özlüyor anladığım kadarıyla. Vatanın e, bu mahşeti değil mi? Hı? Büyük ihtimalle. Tek ses, üniform, bir, yani farklı sesler çıkması. O ne o her kafadan bir ses çıkıyor Hah. atasözüne uygun şekilde. Oh demokratik. diyor anlıyoruz ne dediklerini yahu oh. Yani evet, tek kanal sorun. var. Her şey kolaylaşıyor. O onu diyor değil mi? Ben de öyle anladım. E, MGK buna niye demokratik diyor yalnız? Ben onu anlamadım. Bir birinci sorun buydu. Ha, pardon, özür dilerim. İkinci sorun da MGK'nın devletin zirvesi olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Oraya çıkınca burun da kanıyor biliyorsun değil mi bazen? Ya yani bazı bünyelerde. Ya yani beyinde oksijen azalıyor çünkü basınç artıyor. Burunda Zirvede hafif kanama olabiliyor. Evet, evet. Himalaya gibi bir yer. Devletin zirvesinden ses çıktı diyor. Çok mutlu olmuş. Gel gelelim. Tabii her şey o kadar da rahat olmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki dil ve özellik çıkmazı başladı diyor. Habip Güler'in haberi zamanda zamanında mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir ayrışma oldu diyor. Siyasi özelliğin üniter yapıya aykırı olduğunu belirtmiş Kılıçdaroğlu ama... Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrı ve Gürsel Tekin'in görüşleri de farklı olmuş. Kılıçdaroğlu kaynaşmamız lazım, bölünmemiz değil uyarısı yapmış. Böyle bir durum var. Yani mesela e, Sezgin Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcısı e, özellikle ilgili görüşler bir kesimi şoke edebilir ama özgürlük şoke edici fikirler içindir demiş. Güneydoğu sorunuyla mı ilgili? Evet. Anladım. Yani konuşmayayım diyorum ama bekleyeceğim biraz daha zaten. Sezgin Bey'e katılıyorum demiş Gürsel de Bu konuların Pek demokratik güzel. çerçeve içerisinde tartışılması lazım demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bir şey demişim bu konuda. Olmaz demiş. Olmaz neye? Kaynaşmamız lazım bölünmemiz <gülüyor> değil demiş. Pek güzel. Ayrılma diye söz ediyorsak bu doğru değil siyasi özellik üniter yapımıza aykırı demiş. Ya şimdi e, adım adım gidebilir miyiz? Bu insanların Kürtçe konuşabileceklerini daha yeni kabul ettik. Yani şu anlamda Kürtçe diye bir dil yoktu 5 sene önce. Uyduruyorlar canım bunlar bölücülerin iddiaları. Türkçe konuşuyorlar deniyordu üstüne Türk oldukları söyleniyordu. Evet. Şimdi Kürt oldukları ve Kürtçe konuştuklarını kabul ettik. Şimdiki pozisyon çok daha saçma sapan o açıdan. Öbürü daha realdi çünkü Bunlar zaten Türk ve Türkçe konuşuyor bir grup bizi bir kara propaganda ile onların başka bir şey yoluna inandırmaya çalışıyor İdi devletin hikayesi o zaman tamam tabii ki bununla ilgili mücadele devletin edecek devletin zirvedeki devlet. hikayesi ha, zirve hikayesi evet. evet sonra bir çığ düştü zirveden MGK da aslında bu çığla birlikte düşmüştü ama AKP alıp tekrar oturtmayı tercih etti demek zirve. Ve ee, yani Sisifusa mı benzetiyorsun sen şimdi AKP'yi Estağfurullah <gülüyor> yani, Tekrar. Sisi Fusu hiç anlamadım çünkü <gülüyor> at taşını git kardeşim niye uğraşıyorsun böyle şeylerle diye Yüköy. düşündüm ee, ya yani sorun aslında galiba, gayet gayet hani böyle net bir, bir yerlere oturuyor gibi bütün de baktığımızda yeni yeni daha verdiğimiz haklar var Kürt oldukları için Kürt olduklarını kabul ettik çok teşekkür ediyorlardır eminim ama bundan sonra devletin savunma pozisyonu çok daha zor Evet bu insanlar Kürt, Kürtçe konuşuyor ama Türkçe konuşmalılar gibi bir şey söylemek zorunda kalıyor devlet ki e, ve üstüne üstlük buna hak ve özgürlük demeye çalıştığında e, işi epeyce zor olabilir. Ya yani mesela Abdullah Gül daha yeni e, geçen sene miydi, önceki sene mi Norşin çok güzel falan gibi bir şeyler diyerek evet. geçti. Şimdi bu Amed'e gidiyor bakalım ne diyecek diye de hikayeler evet, işte var. İşte şimdi özellikle böyle yılın son günlerinde hele şurken e, kolaydı. Yılın bütününü de değerlendiren e, şeyler yaptık. Biz de yaptık. Onları da dinleyeceğim. Söyleyelim yarın 8.30'dan itibaren yayınlanacak bir evet. saat 45 dakikalık geçen yılın ardından diye. Öyle bir tarih yeriydi gibi yılın şeyine bakıldığı zaman çok daha tuhaf oluyor. Yani bir anlamda e, daha anlamlı ve daha tuhaf oluyor. Çünkü işte bütün bu Norsi'nin laflarını filan da söylemiş olduğunu görüyorsun. Sonra nasıl bir çalkantılar içinde geliştiğini görüyorsun. Her şey böyle yani. Bir politik tiyatroda seyrediyorsun aslında. Hı hı. Öyle bakıldığı zaman yıl sonu değerlendirmesi açısından bu politik... Fars de. demeyeyim ama politik tiyatro. çok eğlenceli bir evet. tarafı da var yani. Ama Zaten eğlenceli bir sıkıntı yok. Her işte içinde yaşamıyorsam. Evet içinde yaşamıyorsam ben de onu söyleyecektim. O zaman biraz zor oluyor tabii. Ee, yani BDP'nin Kürtlerle hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden siyasi pozisyonlar çıktı artık ortaya. Yani hani kaç senedir varlar. Yüzde kaç oy alıyorlar. Bu kaç seçmene tekabül ediyor. Üstüne üstüne bunu Türkiye gibi ağır baskı altında siyaset yapılabilen bir ülkede yapıyorlar. Yani ...hani garip şeylere varıp sonra da e, olmaz bu iş. AKP bunun altında çok ağır kalacak e, ve bu kafayla gidecek gibi görünüyor. Kalacak yani başka türlü bir düzden söyleme şekli bulamıyorum ben açıkçası. Evet bazı başka kötü belirtiler de var. Mesela biz üzerinde duramadık ama e, hemen şu anda bir kelimeyle belki hatırlatabiliriz dinleyicilere. Diyanet İşleri Vakfı Kadın Faaliyetleri Müdürlüğü'nden... O ayrı hikaye Ağlundan bir daha var. bir Ayşe Sucu var mesela. Ayşe, Ayşe Sucu görevden alındığı niye alındığı bilinmiyor. Ee, uzun süredir diyanette çalışıyordu. Bir kere şu parantezi açıp söyleyelim her şeyi de çünkü asla söylenmiyor. Diyanet gibi bir kurum olmamalı. Bu devlet dediğimiz şeyin yapısına mekanizmaya aykırı devletin bir dini var Türkiye'de. Yani bayağı hani e, Vatikan gibi bir şey aslında. Gayet gayet. Ama... E, Diyanet diye bir kurum var. Bunun için de çeşitli e, insanların çalıştığına dair iddia var. Çeşit var mı bilmiyoruz tabi biz. Yani ben ama diyanetin ama... zaten e, lavabı filan düşünülemez. Çünkü Niye? O... <gülüyor> Ayıp. E, yani Teklif şey... dahi mi edilemez? Hayır o anlamda çok pratik zorlukları olur. Yani e, çok büyük bir bütçesi olduğu gibi çok sayıda insan oradan ekmek yiyor. E. Yani birdenbire hızlı bir geçiş yapılırsa çöker. Ha yok hızlı yapmayız canım. Devletin zirvesi de çöker tabanı da çökebilir. Yavaş yaparız o zaman. Yavaş evet. Ama ben daha teorik bir şeyden Evet yani, Diyanet diye bir şeyin varlığı gerçekten çok garip. Çünkü kamu parasını babasının parası gibi imama camiye yatırabilme hakkı olan bir devletimiz var. Benim paramı da falan filan. E, bu bir garip durum halbuki cemaatlerin kendi camilerini açabiliyor olmaları falan filan gibi bir durum. Gerici midir bilmiyorum ama e, Dinin gereğidir Dini yasaklamak daha mantıklı öbür türüyle Neyse Ayşe bu benim ilginç e, Değerlendirmelerimi <gülüyor> kenara bırakırsak Ayşe sucu e, Görevden alındı Görevden niye alındığına dair Çeşitli tartışma var Ama en, pro, en e, popüler olanı ve en çok konuşulanı Başörtüsü şeklinin Uygun olmamasıyla ilgili e, Uzun süredir ama başörtüsü Benazir Butto'dan gördüğümüz tarzda yani tamamen perçeminin hiçbir şeyini göstermeyen bir şey değil. Eğer bu konuda bir açıklama isteniyorsa. Eğer... Tam da sıkıntı buymuş zaten denilene göre. Ee, yani uygun değilmiş. Sünni Hanefi e, örtünme şekline uygun değil diyorlar. Diyanet İşleri Bakanı'nı sadece Sünni Hanefi'liği mi temsil ediyor? Öyle demiyor ama öyle. Yani benim bildiğim kadarıyla sorun şu suçu 16 yıldır e, diyanet işlerinde çalışmaktaymış ve birden görevden alınmış, öyle mi? Şimdi e, dün akşam bir diyanet görevlisini seyrettim ismini hatırlayamadığım için özür diliyorum aslında hatırlıyor olmam gerekirdi e, zorlanmanın sonucunda baya bir çünkü hararetlen tartışma bir noktasında şunu söyledi yani Allah aşkına böyle bağlama mı olur işte bu türban dedi başörtüsü bu bu da türban. Böylece e, birilerinin de kendi türbanını <gülüyor> üretiyor olduğunu seyrettim ben canlı yayında. Çok heyecanlıydı benim için. Bu sorun değil dedi. Hani böyle de bağlayabilir. Sonuçta biz karışamayız. Ama Diyanet adına bunun İslam'a uygun olduğunu söylüyor. Burada sorun var. O yüzden görevden alınmış. Evet, evet, evet, evet. Hmm. evet, elbette herkes görevden alınabilir ama usulde hata var demiş kendisi de. Evet, böyle bir... Yine yıl sonunu değerlendirmesine girecek bir tuhaflık da. Ha, bu arada Ayşe soru. Sucu ile birlikte kadın personelin de ciddi bir kısmını istifa ettiğini evet, söylemek önemli. gerekiyor. Söylemiş miydik hatırlamıyorum çünkü. Hayır söylememiştik Onu da söylemek çok iyi. 20 küsür, 28'e yakın insanın destek amaçlı istifasından bahsediliyordu. Maalesef elimde yok şimdi ben de habere bakamıyorum ama çok önemli bir dayanışma gösterisi olarak pek alışmadığımız, evet alışmadığımız ama önemli saymak gereken bir şey. Ee... Bunun dışında dün liselerle ilgili verdiğimiz bir boykot haberi vardı. Polisleri çağırıp okul müdürünü dövdürdü öğrenciler, gözaltılar falan filan. Bence onların hepsini dokuz buçuktan sonra. Boykot yayıldı bir tek konuşma. Boykot yayıldı. Bir de bir başka görevden alma olayı var. Onu da etrafta. 9.30'dan buçuktan şey, sonra... sonra yaparız gazeteciler cemiyetinde. Gene başörtüsü gene görevden alma filanla ilgili ilginç bir haber var. Onu da. Dokuz buçuğa bağlarız belki. Açık gazde. Hasan Erselli, Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, yılın son programında de, mutluluktan bahsedelim demiştik mutluluk iktisadı daha doğrusu. Evet. Şunu soracağım. E, mutluluk iktisadiyatı derken bunun e, mutluluğun e, özellikle e, hesaba kitaba gelir bir tarafı olduğu da e, belirtiliyor. Yani baya evet, matematiksel evet. olarak evet. ölçülebilir bir şey evet. oldu. Bu insanlara Alışılmadık bir kavram aslında kolay kavranır bir şey gibi gelmiyor ama bunun evet. üzerinde durmalıyız herhalde. Evet aslında bu alan yani mutluluğun ölçülmesi değerlendirmesi tabii iktisatın dışında psikologlar bu yönde çalışmaları evet. yapmışlar ve epeyce başarıya ulaşmışlar. Ama günlük yaşamımızda da yani... İnsanların yüzlerine bakarak ya da seslerini duyarak e, mutluluk olup olmadıkları hakkında bir yargıya varabiliyoruz. Ölçemeyesek bile değil mi? Bilmiyorum. Evet Deli tabii tabii gayet tabii. Mesela bizim bu konuya gelmemize yol açan bu müzik siteleri konusunda abinin çok mutsuz olmasıydı. Bana sesi öyle geliyordu. Dün değil mi? Evet. <gülüyor> Bugün e, o kadar sesi mutsuz gelmiyor ama anlattıkları beni mutsuz etti. Böyle işte. <gülüyor> Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ne yapayım? Biliyorum, biliyorum. <gülüyor> Şimdi e, yani bu, bu mutluluk meselesi <gülüyor> iyi ki baştan o noktayı vurguladın hani böyle hayali ya da eğlencelik olsun ya da yıl sonu e, e, spor olsun diyebiliriz. Biz senden uzun zamandır bu konuyu e, etraflı bir şekilde e, hatta e, bir e, be, becerisek bir psikolog e, evet. davet ederek evet. yapalım demiştik. Çünkü bu ciddi bir konu. Niye ciddi bir konu? E, çünkü bir toplumun sonuçta bir e, e, yapması gereken bir şey üyelerinin mutluluğunu sağlamasıdır ve bu da bakarsak e, felsefi olarak da e, ta eskiden bu yana yani, e, e, düşünürler bundan ilgilenmiş Aristoteles'te bu var e, Bentham'da bu var Mill'de var, de var e, sonuçta buna varmak, buna varmak için başka göstergeler hani bir şey olursa mutlu olurlar mı Konusu gündeme gelmiş. Şimdi burada <gülüyor> ilk akla gelen, ya günlük yaşamımızdan çok sık tekrarlandığı için aklımıza gelen gelir. Gelir artınca insanlar e, daha mutlu olur. E, e, gibi bir sonuca varabiliriz. Şimdi burada bir e, bir araç nokta daha da var. İktisat öyle gelmiyor. Öyle bakmıyor olaya. E, gelir artışı Evet, bir, bir değişiklikler insan durumunda. Ama bu gelir artışından öncesi soruyu soruyor. Faydalanabiliyor mu? Yani fayda sağlayabiliyor mu? E, ve iktisat bundan çok uğraşmış. İktisadi, özellikle neoklasik iktisat diyeyim. Neoklasik iktisatta en önemli sorunlardan bir tanesi, insanların faydasını arttırmalarına olanak sağlayacak bir düzen kurma. Oradaki örtük e, ise Yani adamın faydası artıyorsa Mutluluğu da artar Şeklinde e, Şimdi o da çok belli değil e, Yani olur da olmayabilir de e, Yani insanın e, Mesela e, Bir şeyden faydalanması Demek e, e, Mutlu olması ...her zaman anlamına gelmeyebilir. Yani ne bileyim lağım sularını boşalttığınız zaman bunun bir faydası var. Ama yani pek de mutlu olacak bir şey değil. Sonuçta lağım sularını boşaltmış oluyorsunuz. Mutluluk başka türlü bir boyutu olmalı diye düşünüyorlar. Ee, şimdi e, buradaki en önemli nokta ile mutluluk arasındaki ilişki biraz daha e, zor e, çözümü ama... Gelirden mutluluğa atlamak, yani geliri arttıysa insan mutlu olur demek o kadar kolay bir şey değil. Bunu da e, epeyce önce, ya, galiba 25 yıl falan önce e, bir e, iktisatçı, İstel'in adlı bir iktisatçı çalışmalara bakıyor. Şöyle bir şey görüyor, insanların geliri bir toplum içinde arttığı zaman eldeki o zaman yapılan, araştırmalar ışığında mutlulukların arttığını görüyor. Fakat e, ülkeler arasında karşılaştırma yapınca farklı toplumlar arasında öyle çıkmıyor. Mesela geliri çok daha düşük olan bir ülkede insanların daha mutlu olabildiği görülüyor. Buradan çıkan en önemli sonuç gelir göstergesine tamamen bağlı bir mutluluk kavramının tanımlanamayacağı çünkü mutluluğu etkileyen çok başka faktörlerin olduğu. Evet, hatta böyle bir tek faktörlü analizin yanlış da olacağını demek evet, evet. yani sonuçları. Şimdi mesela şey kölenin gelirinin özgür çalışandan daha fazla olduğunu düşünelim, buradan da kölenin mutlu olduğu sonucunu çıkarmak çok anlamlı mı? Yani bazıları çıkarıyor ama işte bu görüş diyor ki o öyle olmaz evet. yani e, bu çıkmayla dolayısıyla insanın yaşadığı ortam çevresinden etkilenmesi e, insan yerine konulup konulmaması falan gibi bir faktör var e, bütün onları bir araya getirmek lazım yalnız bu olayın bir noktası İktisadın başlangıç noktasını Yani Düşünmeye başladığı noktayı tutturuyor Onun altını çizmek lazım O da bir e, e, Fakirlik Sefalet durumunda Bunun kırılmasına yol açan e, Gelir artışları insanların genelde mutluluğunu arttırıyor Evet o kesin Bu önemli tabii. bir nokta evet. Fakat bu ebediyen gitmiyor ama o noktaya baktığınız zaman evet zaten yani o anda o insanın en önemli ihtiyacı o. Yani mesela karnı doyacak, mesela çocuğunun karnının doyduğunu görecek. O olduğu zaman çok büyük bir değişiklik oluyor hayatta. Ama ondan sonra bu olay zannedildiği gibi gitmiyor. Ve bir noktadan sonra gelir artışları mutluluğu bırakın arttırmayı azaltan şeyler oluyor. Çünkü kendi kendini artmıyor ya gelir bir şeyler değişiyor etrafında. Onlar e, yaratıyor. Şimdi e, bu nokta çok önemli çünkü seyimizde, e, e, pratimizde elimizdeki de daha çok böyle olduğu için hep dikkat ederseniz gelir artışına referans ediyoruz. Gelir artışı oldu mesela Türkiye'de oldu. Bu kötü bir şey mi ve hayır? Yani bence değil. Bence değil ama bu mutluluk artışına yol açtı mı toplum mutlu mu filan diye soruları sorduğunuz zaman oradan oraya geçerken dikkat etmek lazım. Ve dikkat etmek gerekir derken burada yani e, ciddi çalışmalar yapmak gerekir. Mesela o geçişi sağlayan e, üretim sürecinin organizasyonundaki değişiklik insanları mutsuz yapabilir. Yapmayabilir de yani gelir artış kötüdür diye bir sonuca varmak söz konusu değil ama kötü de olabilir onu da akıldan uzak tutmamak lazım. Şimdi ikinci önemli nokta, demin hafifçe değinip geçtiğim bu faydayla e, mutluluk arasındaki ilişki. Şimdi e, fayda da analizini yaparken iktisatta i, insanların ifade ettiği tercihlere bakıyorsunuz. Yani tercihin nedir diyorsunuz? Diyor ki ben Önümüzdeki yaz tatilimi tahi, e, e, şeyde İstanbul'da geçirmek isterim. Hı hı. Ee, sonra adamın onu sağla, sağlıyorsunuz. Adam İstanbul'da tatilini geçiriyor. Sorduğunuz zaman tercihleri tatmin olmuş oluyor. Onun tercihine en uygun çözümü de piyasa mekanizması veriyor. Nasıl veriyor? Adamın geliri var. Adamın İstanbul'da Tatilini geçirebileceği yerlerdeki Yapabileceği masraflar var Bir de başka yerler var Bunları hepsini bir araya koyduğunda En çok tercih ettiğini seçebiliyor Seçebildiği için de onu e, Tercih ettiği için de e, e, Yani bu seçimini söylüyor bize O seçimi de gerçekleşince O zaman diyoruz ki Evet e, Bu ortamda bu kişi ifade ettiği Seçimi yerine gelmiştir O tatmin olmuştur Sonra da kafamızda Açıkça söylemesek mi? Eh, mutlu olmuştur diyoruz Ama şöyle bir şey düşünelim Bu ifade ed ederken Bu insan Yani aklı başında bir insansa Herhalde gelirine kadar hesaba katıyor değil mi? Evet e, Peki ama gönlünden geçen Mesela benim gibi Tahiti de geçirmek olabilir Yani orayı da bir göreyim olabilir Ama var şey, Parası yetmiyordur işte zordur buradan oraya gitmek. Sağlık şartları da pek bir sahtidir, o kadar uzun uçak yolculuğu yapmaya filan. Onu aslında mutlu edecek olan Tahiti'ye gitmesidir. Ee, ama söylediği, ifade ettiği, açıkça açıkladığı tercihi ise bu değil. Çünkü onun olmayacağını biliyor. Şimdi dolayısıyla bu mutluluk analizi. Ee, insanların açıkladıkları e, seçimleri üzerinden yapılmamalıdır çünkü insanlar akıllıdır etrafa baktıkları zaman yani çok akıllı olmayabilirler ama makul miktarda akıllı oldukları zaman yetiyor etrafa baktıkları zaman ne yapıp ne yapamayacaklarını bilirler onların içerisinde tercihte bulunurlar bu yüzden psikologlara ihtiyaç var niye çünkü o insanın bu açıklamadığı seçimlerini e, ama gönlünden geçenleri bulabilmek lazım. Niye bulmak lazım? Çünkü bu tahiti örneği tabii şey, eğlencelik bir örnek ama başka türlü şeyler o insanın yaşamını etkileyebilir. Bir türlü bu isteklerine ulaşamayan bir insan, e, buna mukabil o insan e, açıkla dediğin zaman ne istiyorsun, ne yapabileceğini biliyor. Ondan içerisinde bunu istiyorum diye hep onu tutturuyor. Ne güzel her istediğini yapıyor diyorsunuz. Hayır her istediğini yapmıyor. Yapabilecekleri arasında tercih ettiğini yapıyor. Oysa gönlünde başka bir şey yatıyor. Şimdi o insanı küskün yapabilir. Mesela yaşamı boyu mimar olmak isteyip de hukukçu olarak iş yapan bir insan. Düşünelim. <gülüyor> Hukukçuluk kötü bir iş değil. Diyelim ki çok da geliri var. Ama bir tatmin edilmemiş bir tarafı var. O onun hangi davranışı nasıl etkiler onu tabii Başka e, alanlarda uğraşanlar psikologlara olarak söyleyebilirim Belki de bir şey de etkilemeyebilir Ama mutlu olmasını engelleyen bir faktördür Şimdi peki insanların bu e, gönlünden geçenlerle toplum ilgilenmek zorunda mıdır? E, şimdi o, o da ayrı bir soru Tabii benim gönlümden çok şey geçebilir Türk toplumunda bunu tatmin etmek diye mecburiyeti yoktur ama bunların bazıları evet. önemli olabilir. Evet. Bunlarla ilgilenmek, yani hepsini evet. tatmin edip e, etmemesi ayrı bir sorun da e, bunlarla ilgilenmek zorunda evet. mıdır sorusuna kesinlikle evet diye cevap evet. vermek Yani konundayız. Benim toplumsal konumum açısından memnun olmamama yol açan bir şeyler varsa ve ben bunları işte bu düzen değişmez diye söylemiyorsam e, onların değişmesini... E, aslında istemiyorum anlamına gelmez. Onların belki değişmesi bazı şeyleri e, olumlu yönde etkileyebilir. O yüzden de e, siyasi partilerin ya da bu alanda toplumu etkilemeye çalışan başka grupların bütün programlarını böyle bazı iktisat kategorilerine indirgemesi çok anlamlı da değildir. Yani aynı gelir düzeyinde daha çok insana saygı duyan bir düzen düşünelim. Belki toplum ona çok daha sempati duyabilir insanlar. O zamana kadar içlerinde kalan o o e, ulaşamadıkları noktaya ta, ulaşabildikleri için belki mutlulukları artar. Belki o onların günlük davranışlarını, belki de oy davranışlarını etkiler. Ya yani bu olaylar e, küçümsenmemesi gereken olaylar. Peki nereden çıktı bu mutlulukla ilgimiz? diye e, şey, yani ilgimizliyorum çünkü karşılıklı çıktı. E, bu konudaki çalışmalar böyle bir kritik Eşiği aştı. E, hani bazen çalışmalar başlar, ilgi doğar filan ama daha fazla birikim yoktur. Ama yavaş yavaş Şeyi görüyoruz bu konuda yani insanın mutluluğu nasıl esabakıtladır? Psikologların bu yönde yaptıkları çalışmalar nasıl iktisadi modellere entegre edilebilir konusunda hem Avrupa'da hem Amerika'da Baya hoş çalışmalar yapılıyor. Artık bir iktisat kuramının bir parçası olarak gündeme giriyor. O nedenle böyle bir giriş yaptık. Bu konuyu evet. daha geniş bir şekilde... Herhalde alırız evet, mutlaka alırız. Bir de bir şey boyutu da var belki iki kelimeyle onun üzerinde de gene girizgah olarak durmak şey olabilir. Yani Amerika'da benim şimdi maalesef hatırlamıyorum ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarla 1970'lere kadar gelir artışının mutluluk artışıyla bir paralelliği oldu. Ama ondan sonra durmaya hatta gerilemeye doğru da gittiğine dair de istatistiksel bilgiler var elimizde. Yani bu demin konuşmuş olduğumuz işte ne kadar gelir o kadar mutluluk formülünün kesinlikle geçerli olmadığını ortaya koyan gayet somut araştırmalar var galiba. Evet zaten ...bu ilgiyi doyuran da... ...doğuran da oydu. Hatta ben bir şey söyleyeyim... ...1970'lerde... ...Amerika'nın Pittsburgh Üniversitesi'nde... ...yaşlılar üzerinde... ...bir çalışma yapmışlardı. Ve bu... E, e, mutluluk terminolojisi kullanmıyorlardı ama... E, ...yani hangileri... E, ...yaşamda daha... E, ...iyi gibi görünüyor diye... ...Amerikalı yaşlılarla... ...bu, bu arada... E, ...o zamanki Sovyetler Birliği ama... ...yanlış hatırlamıyorsam... Bugünkü Rusya diyeceğimiz yer Moskova e, civarında yapmışlar. Ve bekleyişleri Facebook Üniversitesi'nin e, öğretim üyelerinin Amerikalı yaşlıların işte gelirleri yüksek, evleri daha iyi işte ilaçları falan her şeyi var gibi gözüküyor. Daha iyi olacaklar. Hiç öyle çıkmamış. Ve Amerikalı yaşlıların da o zamanlarda ki o zamandan bu zamana vaziyeti biraz da bozulduğu söyleniyor Amerika'da. Onu da hesabı da. Yaşamda varlık nedenleri ortadan kalktığı için çok mutsuz görünüyorlarmış. Oysa Rusya daha geleneksel bizim gibi bir toplum olduğu için mesela yaşlı bir dedenin ya da ninenin tanım gereği zaten birici görevi torunları evet. ve o işin bir parçası. Ben Ama bu, buna siz toplum gereği yuvası az filan derseniz olabilir bazıları da öyle değil. Gerçi bu Rusya için çok doğru değil. Çünkü onun çocukları yuvada belli bir saate kadar gayet güzel bakıyorlar. Şey, Yairlerindeki imkanı. O saatten sonra da ama dede ve e, işte Yunan'in şefkati. Evet. O şefkat ama karşılıklı bir olay. Ve o insanlara bir yaşama bağlılık veriyor. Maddi olanakları evet Amerikalılardan çok daha az. Bu mesela büyük bir şaşkınlık doğurmuştu. Yani bunu eminim e, o zamanki bir ee, Moskova'daki bir üniversite yapsa Sovyet propagandası diyecekti e, Amerikan basına ama Facebook Üniversitesi yapınca bir şey de diyemediler <gülüyor> evet. ve bunu tekrarladı da o üniversite ee, yani benim öyle hatırlıyorum ee, ve sonuçta oralardan itibaren bir kuşkular doğmaya başladı ki bu mutluluk olayını e, bir kere yani toplum e, üyelerine mutluluk veremiyorsa yahut mutluluklarını arttırıcı bir şeyler yapamıyorsa Öyle demek lazım. Bir de onu onun üzerinde de durmak lazım. Sizi dünyanın en mutlu adamı yapacağım dediğiniz zaman bu münasebetsiz bir şey. Çünkü beni o noktaya getirdiğiniz anda ben bir nokta daha ileriye gitmek isterim. Ama mutluluğunuzu arttıracağım diyebilmek ve gelirinizi arttıracağım diyebilmek aslında çok büyük fark var. Evet bu çok temel bir mesele ve belli bir şeyden sonra da yükselmemesinin bu işte gelire ve maddiyata bağlaması ve tüketime sınırsız bir tüketici kitle yaratılmasına bağlı işte bütün bu reklamlar dünyasının filan da tüketim ekonomisinde payı olsa gerek mutsuzluğun. Tabi yani. geliriniz arttığında da bu ortamda bu ortamda diyorum aldığınız mal artıyor alabileceğiniz mal miktarı artıyor mal ve hizmet fakat alamadığınız daha fazla artıyor. Evet. Ve Şeyler de yaşam da size hep alamadıklarınıza dikkat çektiriyor. Şimdi bu tabii enteresan bir şeydi. Sizi mutsuz eden bir mekanizm var etrafta. Çünkü mutsuz ederek size bir şey satmaya çalışıyor. Bak, onu alamadın henüz git onu da al diye. Evet. Tamam. Çok önemli bir konu. Bu bunu muhakkak üzerinde şey yapabiliriz. Tamam. Peki <gülüyor> mutlu, oldu iyi yıllar dileyim. Mutlu yıllar. <gülüyor> Hasan Ersel'le ekonomi notları. Şey dinledik bu şarkı. Bodidli'nin aslında kendi adını verdiği, sahne adını verdiği daha doğrusu birçok şarkıdan biriydi. Sadece sadece Bodidli diye de bir şarkısı var. Bodidli is loose diye bir şarkısı var. Benim bildiğim başka da olabilir. Yani en az 3 şarkıda kendi adını da kullandı. Sahne adını kullandığını biliyoruz. Bodidli aslında rock roll dünyasının çok öncü isimlerinden birisi. Amerikalı bir e, siyahi rock and roll vokalisti, gitaristi ve şarkı yazarı. Aynı zamanda da originator diye bu işi başlatan adam diye de biliniyor. Çünkü blues'dan rock and roll'a geçişin önemli köprülerinden, köprü rollerinden birini oynamış biri. Ve pek çok da bildiğimiz önemli ismi de hem gitarist olarak hem bluescu hem de bayağı rock and roll dünyasında çok iyi bildiğimiz pek çok ünlü ismi de etkilemesiyle biliniyor. Buddy Holly, Jimi Hendrix, Eric Clapton ve bütünilerde Rolling Stones grubu olmak üzere aralarında pek çok önemli şeyi etkilemiş ve bu kendine özgü bir gitar çalış tarzı var, sert böyle kesmeli bir şey ve çok birisinin hatta hakkında söylediği bir laf ve bu gitar riff diyorlar bunlara. işte gitar çalış şeylerinden özel biçimlerinden birine ve bu Bodily'nin rifflerin rifflere eğer gitar çalma tarzlarına patent almak imkanı olsaydı Bodily acayip dolar milyoneri olurdu diyorlar çünkü pek çok insan, insanın insanın etkilendiği hatta taklit ettiği bir şey olmuş ee, mucitliği de var biraz kendisine özgü o, dikdörtgen gitarı da başka kimsede de pek görülmemişti onu da taklit edenler oldu sonradan da tabi Grammy ödülleri var ve e, Rhythm ve Blues dalında da pek çok ödül de verilmiş kendisine biz de bir günaydın dedik ona Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve yılın sondan bir önceki Açık Gazete programı yarın gayet kısa olacağını da hatırlatalım şimdiden. Yarın çünkü 8'den 8.30'a kadar ancak şey yapabiliriz. Biz kendimize ayrılmış vakit bu kadar bıraktık. Boyadık odayı köşeye sıkıştırdık kendimizi. Geri kalanında da çünkü 2010 yılının ardından bu inişli çıkışlı işte tuhaf sığıntılarla, sızma haberlerle, fışkıran petrollerle dolu ve çok çalkantılı bir yılı kendimize göre önemli olan şeyleri ön plana çıkararak, seslerle de bezeyerek bir genel değerlendirme programı yapmaya çalıştık. 8.30'dan itibaren onu dinleyeceğimizi de buradan duyuralım. Dolayısıyla yılın tam e, olarak yapılan son açık gazetesi bu diyebiliriz. Şimdi ilginç birkaç haber var. Bu. Öncelikle mesela Milliyet Gazetesi'nde ilginç bir haber rastladık. Ondan biraz bahsedebiliriz. Ermeni Rum gizli ittifakı diyor. Bir şeyi açığa çıkartmışlar. Ya aslında e, gayet saf yani, küçük, banal, milliyetin de önem vererek böyle hani operasyonel yaptığı bir haber olduğunu düşünmediğim bir haber. Bu daha da kötüleştiriyor tabii bir süreci ama. E, hemen sürmanşette e, milliyet logosunun üzerinde görüyoruz e, bu bahsedilen haberi. İçeriği biraz ilginç aslında. 30 sene önce e, e, Ermeni... Ne diyordu orada teröristler diyordu galiba Ermeni teröristlere Ermeni teröristlerin düzenlediği saldırıları Evet ee, Rumların da destek verdiğini Anlatıyor nasıl anlatıyor bunu Nereden anlamış derseniz 30 sene önce Yani e, ne zamanlar Olduğunu hatırlamak kolay e, Kıbrıs Barış Harekatı zamanları e, Veyahut onun öncesi Çünkü 30 sene önceden itibaren Arşiv açılıyor da kaç Orası belli değil e, Rum liderlerden biri Adını hatırlayamadım şu anda özür dilerim haberde yazıyordu ama. Lisarides. Liserides, he, Liserides e, Ermenileri desteklemiş. E, Ermenileri derken Ermeni teröristleri demek istiyorum çünkü. Nasıl desteklemiş? Bilmiyorum işte Ermeni teröristleri Rum lider Lisarides desteklemiş. Bu durumda Ermeniler Rumlar tarafından desteklenmiş oluyor biliyorsunuz. Yani bu Rumlar ve Ermeniler sürü halinde gezinirler ve bir arada hareket ederler ve ayrıca aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri yaparlar şehirde yerler. Evet. Buna da ırkçılık denir. Haberi. Bir çeşit. Çünkü hani e, toplu halde ırklar görmeye başladığımızda, etnik kimlikler görmeye başladığımızda e, yanlış bir şey görüyoruzdur. Çünkü aslında Ermeniler diye bir şey yoktur. Bu, bu bir mitostur. Rumlar diye bir şey de yoktur. Bu da bir mitostur. Türkler diye bir şey de yoktur. Aslında insanlar vardır. Bunların bir kısmı kendini Türk sayar. Çeşitli ulus hikayeleri vardır. Bunlara ait hisseder falan filan ama... Hani, Türkler de mi yoktur? Yani yok o, Türkler dakika, ayrı özür dilerim. Dakika. Ermeniler ve Rumlar yoktur. Oh, Türkler vardır. <gülüyor> Öyle oh. dersek daha doğru olacak. Evet ya. Ee, haber o açıdan çok sıkıntılıydı. Sür manşetten Ermenilerle Rumlar ne yapıyorlardı? Birlikte bir şey yapıyorlardı ama e, yani Ermeniler ve Rumlar diyebilmemiz için itifak. Gizli ittifak. Gizli ittifak. Yani gizli Türkiye karşı Ermeni Rum Ermeni ittifakı Nevsat Edebilin haberi özel haber Patlangaçlı verilmiş daha ne istiyorsun sürmüşette evet. ya bu haber niye sürmüşette 30 sene önce e, Ermeni Ermeni milliyetçisi faşisan örgütlerden birine e, bir adet e, Rum lider destek vermiş bunun üzerine 30 sene sonra milliyet bunu sürmüşetten Ermeni Rum gizli ittifakı diye duyurursa bunu da normal saymamız gerekiyor biliyorum şöyle olmuş yani Alman politikacı doktor Bench'le bir sohbet bir kriptoda bunda sohbetten bahsediyor. İngiliz diplomat Ermenilere kim yardım ediyor diye bir bilgisi olup olmadığını soruyor doktor Bench de diyor ki Almanların ellerinde bu konuyla ilgili bazı bilgiler var diyor fakat burası can alıcı bu bilgilerin pek güvenilir kaynaklardan gelmiş olmamasına karşın ...son saldırılardan sorumlu Ermeni grupların Dr. Liserides tarafından korunduklarını söylüyormuş. Bu, haber bu. Ee, ya buradan da mesela şimdi Ermenileri temsiliyetinin hangi örgütten bahsettiğimizi bilmiyorum ama bir örgüte ait olduğunu iddia ediyoruz. Hem de üstüne üstlük oldukları için farklı ülkelerde farklı coğrafyalarda yaşayan Ermenilerin... Sonra da kanlı asala eylemleri diye de bir boks açıldığı için, yanda kutu açıldığı için tamamlanıyor abi. Yani Doktor Lissarides'in de Sosyalist Parti'nin, Kıbrıs Rum kesimindeki Sosyalist Parti kurucusu Vassos Lissarides. Ee? Kendisi aşırı Türk düşmanı olduğu da iddia ediliyor. Bunlar ediliyor. doğru da olabilir de bunlar mesela bu durumda Lissarides'in ee, Ermeni Rum Gizli İttifakı'nın temsilcisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ermenilerle Rumlar gizli bir ittifak yapıyorlar. Liserdes burada temsil hakkına sahip anladı. Evet. Değil mi? Yani e, ayıp. Herhalde bilinçsiz olarak yaptıklarını düşünüyorum. Yani çünkü kendiliğinden çıkıyor bunlar. O kadar alışığız ki senelerdir pompa pompa pompa. Evet burada kullanılan dil de bir tuhaf. Ama yani dil meselesine gelirsek mesela şimdi Star'ı eleştiriyorduk. Bu haberi konuşurken Şeye baktık mesela MGK kararına tekrar dönmek zorunda kalıyoruz. Yo, MGK kararına nasılsa daha, daha çok döneceğiz. Devletin zirvesi. <gülüyor> Nasıl vermiş biliyor musun alt başlığında bu gazetede milliyet yani. MGK özellik tartışmasına noktayı koydu. Nasıl buldun? Tamam işte. Noktayı koydu. Başbakan dediğim işte koymuş. dün bütün ana haber bültenlerinde ana akım televizyonların hikaye buydu. Nokta kondu. Daha ne konuşuyoruz ki? Başbakan koduydu noktayı. MGK üzerine bir nokta daha koydu. Kodumu oturturdu zaten. Ee, bir üçüncü noktayı da koyarsak zaten üç nokta şekline gidebilecek. Üçüncü nokta kim koyacak onu merak ediyorum. Ben e, açıkçası genelkurmay başkanımızı bekliyorum. Ama onlar zaten muhtırayı verdi doğru. Üç nokta var zaten ya. Evet, Başbakanımız, genelkurmay başkanımız ve MGK'mız konuştular. Son Niye? noktalar daha nereye konabilir ki yani? Evet sonun sonu. sonu. Evet ama yani şimdi böyle bir dil kullanılması devletin zirvesinden tek ses çıktı ve tak noktayı konuyor. Bitti o zaman sorun. Evet. Ne istiyorlar bu insanlar neden dil vesaire gibi konuları tartışmaya devam ediyorlar. Şimdi gelelim bu şey var ya bir de şey problemi hani ittifak gizli ittifaklar. Burada şey arasında da bir problem çıktığını söyleyeyim sana yalnız. Bir bugün gazetesinden de mühim bir şey var, haber var. Tek millet iki devlet vaziyeti var ya. Tek millet iki de ha, Azer Azerbaycan. Azerbaycan. Şimdi orada e, hafta sonunda Azerbaycan'ın e, temsilcisi, e, dış müsteşarı gibi bir profesörle konuşma vardı. Leyla Tavşanoğlu'nun yaptığı. Orada zaten bütün olayın Türkiye ile bu Wikileaks'in Türkiye ile şeyin arasını açmak için. Azeri bu iki milletin arasını açmak için yapılmış bir komplo olduğunu ve kimin yaptığını da bildiğini ama söylemeyeceğini açıklamış. Ya İsrail'dir ya ABD başka ne olabilir ben ki? Ben bilerem. Ama söylemem. Söylemezem diyordu. Şimdi başka bir sorun çıkmış. Ee, gençlerde 200 metreyi 20.04 saniyede koşarak dünyada Jamaikalı Bolt'tan sonra, Hussain Bolt'tan sonra en hızlı atlet unvanını alan Ramil Guliyev Fenerbahçe takımına geçmiş. Fenerbahçe'nin sporcusu olmuş. E ne var bunda diye soracağını... Hmm. Biliyorum. Türk vatandaşlığına da geçmiş. A Azerbaycan Federasyonu atlete pistlerden men cezası verilmesi için girişimlere başlamış. Öfkelenmiş. Niye? Hı? Niye? E tek millet, iki millet. Tek millet. Bakmış tek. o. Türk, Türk vatandaşlığına geçince Türkiye Cumhuriyeti. E, o bölücülük o zaman. Çünkü tek milleti bölmeye çalışıyorlar. Türk-Azeri diye. Evet, zaten Azeriler de onun için sinirlenmiş. Azer ve atletle yasaklayın bu çocuğu demiş. Yani bu. Doğru. Ramil Guliyev belki de dünya rekoru kıracak ve Azeri iken ...Türkiye adına kırmış olacak. Hele Fenerbahçe adına mesela. ...halbuki bilmiyoruz ki belki Azeri Azerbaycan Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli değil de başka bir takımı da tutuyor olabilir. Hı hı. O aldı mı sana ikinci bir bölücülük Bugün gazetesi hızlı çocuk kardeşle aramızı açtı diyor. <gülüyor> o da kendini nasıl? Azerbaycan'da zamanı... da Türkiye türkçesi böyle dalga geçiyorlar mıdır bir? Var mı acaba böyle bir şey? Şimdi merak tamamiyle çünkü biz çok eğleniyoruz onların evet. türkçesiyle de. Evet. <gülüyor> Yok onlar yapar mı? Aynı Bizimki gibi. üst Türkçe Teknolojik. ama zaten üst onlarınki dandikoğur. onlar kardeş, kardeş. Küçük kardeş. Gulyev <gülüyor> 20 yaşındaymış. kendini nasıl savunmuş biliyor musun bu Azerilerin sinirlenmesine karşı. Vefat eden babamın hastane masrafları için teklifi kabul ettim. Hı -hı. Türkiye'deki bir aylık kazancım ülkemdeki bir yıllık ücretime eşit demiş. Hı -hı. Bu millet tek millet ama iki kese. Ee, iki kese olsa iyi. <gülüyor> Ali evlerin kese ayrı mesela. Hani evet, birçok kese var. Evet. Ama işte e, neyse bazı kese doğal olarak daha şişkin. Evet yani tek millet tek bayrak tek kese değil ama. Hı? Yok daha neler. Tek millet, tek bayrak, tek Sakarya, tek vatan falan filan ama kese tek olamaz tabii ki. Çok keseli. Çok kese. Önemli olan kısmı bu. Devamı zaten bla bla bla aslında. <gülüyor> Ama öyle demiyoruz tabii. Kutsallara hakaret oluyor. Bu arada ilginç de bir e, hesapta Cumhuriyet Gazetesi'nden var. belki e, gün şey açıklandı ya yeni asgari ücret rakamları. Keseden bahsetmişken işçi ve memurlara eş ve çocukları nedeniyle sağlanan asgari geçim indirim tutarındaki Hı -hı. artışların bir liranın altında kaldığı haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Utku Çakır özel yapmış. Cumhuriyete yapılan bir değerlendirmede Profesör Şükrü Kızılot çalışmayan eşler için ücretlerin maaşında gerçekleşecek artışın aylık bir lirayı günlükse dört kuruşu bulmayacağını açıklamış. Erdoğan'ın teşvik ettiği üçüncü çocuklar için yapılan artış günlük iki kuruş olacakmış. Sena değil. Üçüncü çocuk. Birisi daha kimdi? Medvedev ha. Şimdi en az 3 çocuk. 2'ydi. 2 mi dedim Hayır. 3 çocuk diyenler ikiledi. Bir Ha. Ama kriz var şu an. Vites küçültmek gerekiyor o yüzden. Tekrar büyüme döneminde 3 çocuk yapacağız. Şimdi iki... Erdoğan şimdiden 3 çocuk diyor. Öyle mi? Tutuyor. Ha. <gülüyor> Medvedev de öyle. E tamam ama yapana kadar krizden çıkarız zaten yani nereden baksan işte. Hani 9 aylık bir süreci var üretimin ve bant kafasıyla bakacaksak. Hani ortalama 9 ay sürüyor mamülün çıkışı Taylorizme geçtin ha Fordizm Yapacak bir şey yok memlekete evlat gerekiyormuş O Biz Fordizm de üstümüze düşeni değil o on adı Öyle denilebilir ama zaten arasında çok fark var ben emin değilim Bu arada hazır keselerden kimin kesesi kim falan filanı e, konuşuyorken bir haberde Eskişehir'den geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden. Orada 6 Kasımla ilgili 2 Eylül kampüsünde bir grup öğrenci bir adet Hı. şey asmış. Pankart. Yökle ilgili yani 6 Kasımın kuruluşu Pardon, yükün kuruluşu 6 Kasımla ilgili. Asmamışlardı. Asmışlar. Yani o kesin. Özel güvenlikçilerle öğrenciler arasında tartışma yaşanmış. Bunun üzerine öğrenciler gidip kendilerini kantine kapatmış. Masaları da Kantin kapısının önüne yığmışlar. Bunun üzerine e, memur beyler devreye girmiş. Polisler e, ve e, barikatı aşıp böyle yazıyordu Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Nasıl olduğunu bilmiyoruz orasını. Ama e, kampüse gelen polisler barikatı aşıp kantine girerek öğrencilerden 45'ini gözaltına almıştı <gülüyor> diyor. Öğrenciler sevk edildikleri adliyede Cumhuriyet Savcılığına ifade verdikten sonra ser serbest bırakılmıştı. Şimdi geldik kese mevzuna. Ardından şimdi Anadolu Üniversitesi rektörlüğü okulda bir hasarlar oluşmuş polis girerken. Şimdi o barikatı aşıp cümlesi evet. anlamlı hale geliyor. O barikat aşılırken masa kapı hiçbir şey kalmamış ortalıkta. Yani ben halbuki Hüseyin Bolt gibi atlayarak... Ben de, de öyle sandım. Barikata işte, aşıp deyince ve polisleri hani şey uykun gel, gelmediğin koyun gibi. sayarsın ya bir koyun, iki koyun. Koyuna benzetmeyelim mi? Ceylan tamam. gibi. Böyle. Bir pars, iki pars, üç <gülüyor> evet. pars. Ee, i̇şte ben öyle parslar gibi atlıyorlar diye düşünmüştüm. Ama öyle olmamış ya da atlarken bazılarının postalı takılmış anladığım kadarıyla. Ee, 17 bin liralık bir maddi hasar oluşmuş. Yani nasıl bir... Oluşmamıştır. Oluşmuş faturası var yani. <gülüyor> Faturada öğrencilere yollanmış gözaltına alınan. Ha, o... <gülüyor> Kese ortak derken onu diyordum. Demişler ki e, rektörlük yahu bu... Bizim elimizde kim var? E bu gözaltına alınan 45 öğrenci var. Pekala o zaman bu 17 bin lirayı onlar ödesinler. nasıl kese ortak değil mi? Demişler. Çok da doğru yapmışlar. Öğrenciler de çıkarıp hemen ödemişler. Ee, yok her öğrenciden 5 gün içerisinde 395 lira 25 kuruş. Çok para değil yani. istenmiş ee, Böyle. Yani gördüğün gibi tek millet, iki devlet, tek kese... <gülüyor> Herkes kümese falan diye de devam edebilirim ama çok kötü oluyor Tek tek bazaraktan türküsünü çalmanın tam <gülüyor> zamanı Bu arada e, liselerin kantin boykotunun da yayılmakta olduğuna dair bir anetten bir haber var O da ilginç yani e, Evet sonuç olarak bu hiç ilginç değil bence e, Bilse lisede kantin boykotu yapan öğrencilerin üzerine polis salıp Polislere dövdürüp gözaltına aldırıp üstüne üstlük dayanışma için getirdikleri yemeklere bunların içinde uyuşturucu mu var yoksa gerekçi olarak gösteren bir müdürü olduğu sürece ve milli eğitimde bu olduğu sürece falan diye daha genişletmek de mümkün. Öğrenciler ya, çünkü gözaltına alındılar yani evet. ee, okul yönet kantinini boykot etmek suçları evlerinden getirdikleri yiyecekleri de paylaşmaları ya da simitçiden aldıkları. Ama okulda boykot yaygınlaşarak sürüyor haberi var ki ilginç yani. Hı hı. Ee, bence normal işte yani böyle bir mazlumluk durumunu Türkiye çapında duyulur hale getirdiği için teşekkür etmek lazım öncelikle müdüre. Ve BNT'de yaptıkları açıklama öğrencilerden, gözaltına alınan öğrencilerden Furkan Çelik'in sözü de e, bence da hatta günün sözü bile olabilir. Hı hı. Eğer sence de uygunsa. Hay hay paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz demiş çok anlamlı işte ama müdür bey uyuşturucu kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini zannetmiş simitlerin evet ama, içinde uyuşturucu yani, olmadığını ne bileyim demişti ama çünkü. onu desteklememişti öğrenciler ve yönetimin baskıları ve arkasından yaşanan polis şiddetiyle yapmamıştı Boykotun daha da fazla sahiplenildiğini vurgulamış ve sıraları birleştirip büyük sofralar kurarak yemek yiyoruz. Bazı sınıflar getirdikleri damacanalarla su ihtiyacını karşılıyor. Birçok sınıfta boykot tam destekleniyor. Dövüldüğümüzü duyan herkes boykota katılmaya karar verdi diyor. Diğer sınıflarda da öğrencilerin çoğunluğu getirdikleri sandviçleri yiyorlarmış. Çok ilginç yani. İlginç. Ee, yani bence gayet normal. Boykot böyle olmaz mı? Başka türlü boykot şansları evet, yok. Olur. Ya aç kalacaklar ve açlık revi boykot yapacaklar kantinden almadıklarına göre. Ya da yanlarında yemek getirip paylaşacaklar. Yani bizim Ankara siyasal bilgilerdeki boykotumuzun da tarihini yanlış söylemişim. Dün <gülüyor> düzeltir, özür dilerim. 67'deydi. Vallahi. Yani tarihlerde zaten kötü bir insan olarak çok bir şey diyemeyeceğim, ne diyeyim. Yani ben 68 demiştim, bir senelik bir rötar yaptırmışım. Bu arada Dumlupınar Üniversitesi'nde hatırlıyor musun? Ee, ülkücü öğrencilerle e, Kürtler arasında çatışma, böyle veriliyor ya hikayeler. Ee, aslında ne olduğu anlaşılamamıştı ama... E, Kürt öğrencilerin ciddi anlamda sıkıntı çektiklerini biliyorduk. Sonra bu gerginlikler gittikçe garip bir hal almıştı. Okulda baya karşılıklı bir girişme olmuştu ve bir öğrenci ölmüştü. Evet. Korkunç durumlardan bahsediyoruz. Ama bu bir öğrencinin ölmesi üzerindense, Aa, demek e, öldüren Kürt bu durumda Kürtler diye bir hikaye başlamış. Olmasından korkuyorduk. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi'nde. Maalesef bir miktar buna benzer bir durum olmuş. İnsan Hakları Derneği, Mazlum Der ve İHAT yani İnsan Hakları Araştırmaları Derneği birlikte bir heyet oluşturmuşlar ve gidip görüşmüşler. Oradaki öğrencilerle. E, rapor gayet gayet hani üniversitenin yönetildiğini gösteriyor öncelikle. Rektör yardımcısı Ali Tosun, Profesör Ali Tosun demiş ki gerginlik var bizde önlem olarak öğrencilerin hiçbir protesto elemine izin vermiyoruz. Diyerek konuyu çözmüş Daha da gerilirlerse hiçbir öğrenciyi okula almayarak Gerginliği yine çözmek mümkün ee, Bu yüzden protesto yasakmış Dumlu Üniversitesi'nde ee, Üniversitenin neredeyse tamamı kameralarla izleniyor diyerek gururlu ifadelerde bulunmuş Sayın Tosun ee, Vali Yardımcısı Haluk Saygı de Saygı demiş ki e, Bir daha yargıya intikal etti bu olaylar ama e, Bu sebeple de bu konuda konuşmak istemiyorum ama bir daha böyle şeyler yaşanmasın diye gerekli önlemleri alıyoruz demişler. de der ki öğrencilerin can güvenliklerinin olmaması yönündeki kaygılara neden olan baskılar ve eğitim hakkının engellenmesi, ayrımcılık yasağının delinmesi daha bir sürü bir sürü şey sayıyorlar. Yani ideolojik davranma, görev yetki ve sınırını aşma, görev ihmal etme gibi uygulamalara göz yumulmamalı denilmiş. Hukukun bağlayıcılığı herkes için geçerlidir. Yargı mekanizması en etkin şekilde kısa zamanda adil sonuca ulaşmalıdır diyorlar ki hem haklılar hem imkansız. Evet, evet öyle. Yavaş yavaş gideceğiz herhalde. Bir yavaştan bak, tabii gideceğiz. Elimizde ne kaldığına bakıyordum ilgi çekici. Bir... Bilgi çekici bilmem ama bence önemli diyebiliriz. Lokman Ayva hmm. e, ittir kaktır torba yasayı deldi. Hakikaten e, takdire şayan e, bilebildiğim kadarıyla görmeyen tek milletvekili. TBMM'nin Lokman Ayva. Ama evet İstanbul milletvekili. AKP'den ve e, çalışma yasasıyla ilgili değişiklikler sebebiyle bakanın istifasını istemişti. ...ve büyük bir tantana koptu tabii haliyle... ...böyle bir şeyi kalkıp TBMM'de isteyince... ...büyük ihtimal AKP'liler de beklemiyorlardı... ...kendi milletvekillerinden birinin Sırtından böyle bir şey istemesi... ...sırtından harçerlenmiş hissetmişler... ...Cemil Çiçek konuşmamışsa da bunları... ...basına eminim bir yerlerde bunun dedikodusunu yapmıştır... ...sever o hançerleri sırtları falan... ...Lokman Ayva'nın arkasında birileri olabilir mi sence? AKP'li olduğu için AKP milletvekili... ...kim söyleyecek bunu... ...şimdi söylediği şeyle ilgili AKP kanadından eleştiri gelebilir... ...arkasında birileri var... Hmm, partide demek birilerinin parmağı var falan diye devam edecek bir hikaye olduğu için Bence dişlerini gıcırdatıyorlar uykuda sadece şimdilik Ama Lokman Ayvan'ın büyük ihtimal bir dahaki dönem milletvekili olmayacağını öngörüyorum Hiç kimse bir şey söylemedi ama ben kendi kendime öyle hayal ettim ee, Ama yapacağını yaptı diyebileceğimiz bir şey yaptı en azından ee, kaç senedir orada ama? Mesele neydi? Efendim Plan Bütçe Komisyonu devam ediyor bir yandan da e, kam alacaklarının yeniden yapılması e, Yapılandırılması için torba yasa Çıkıyor ya e, Özürlüler deniyor onlara Özürlülerle ilgili e, Şu getiriyordu Tasarıdan çıkarılmasını istedi Lokman Ayva Bunun bir iş yerinde işin niteliğinin Özürlünün durumuna uygun olmaması halinde Özürlünün bir başka şirketinde Ya da organize sanayi bölgelerinde Oluşturulacak ortak şirketle işletmelerde çalıştırılması yani eğer özürlü, devletin tanımı bu, özürlüyseniz patronun sizi kafasına göre istediği yerde, istediği pozisyonda çalıştırabiliyor. Ne de olsa özürlüsünüz. Evet. Özürlü Öyle. diyerek de halletmiş oluyoruz durumu. Tedbir de almış oluyoruz ama bunu e, Lokman Ağabey kendi mücadelesiyle geri çevirtmeyi başarmış doktorların da aslında torba yasaya itirazları vardı. Sadece doktorların değil, işçilerin de vardı. Önemli diskin eee sopalardan biri e, işkencehane ve e, protesto ile ilgiliydi. Diğeri de bununla ilgiliydi. Mesela. Evet. Bildiğim kadarıyla Türk işte bununla ilgili e, protesto eylemi aslında hemen hemen her çalışan kesimi bu torba yasanın içinde iyi bir şeyler olmadığını söylüyor. Ama e, Durmak yok. Yola devam biliyorsunuz. Aynen. Peki ben son sorumu soruyorum. Artık son son son çıkacağız. E, tamam çıkalım. Ee, akşam. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Gül Kürtçe ve Türkçe pankartlarla. Türkçenin yanı sıra Kürtçe pankartlarla da karşılanacak. Ve TRT Şeş'e çıkacakmış. E, ee, ilk kez Kürtçe selamlayacakmış halkı. Bir de akşamda kendisi için Kürtçe konser verilecekmiş. Peki bütün bunlar MGK kararları ışığında nasıl değerlendiriliyor abi bey? Bir cümle. Ölücülük, yani. ihanet, hıyanet ve birkaç tane daha kelime söyleyebiliriz. Türk. Öyle olması lazım. Ya Ben yapsam büyük ihtimalle canımız sıkarlar. Ama devlet erkanı Kürtçe konuşabilir. Kürtler Kürtçe konuşabilir mi onu tartışıyoruz. Konu bu zaten. Yoksa onlar devletli istediğini yapar tabii ki. Burada bir çifte standart var gibi geldi bana ama hadi hayırlısı. Çiftlere Bitiriyor. de öyle gelmiş işin kötüsü. Mon Monkeys grubundan Last Train to Clarksville çalarak bitiriyoruz. Robert Nesmith, Nesmith Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı, aktör, oyuncu, e yazar romancı ve her şey böyle çok bir sürü de yardım işlerinde çalışıyor ama en çok Monkeys grubunda çalışmalarıyla biliniyor. Onun doğum günü münasebetiyle güzel bir şarkılarına kulak verelim Monkeys grubunun Last Train to Clarksville. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.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 conversation No, no, no No, no, no Take the last train to Now I must hang up the phone I can't hear you in this noisy railroad station All oh, along no, I feel no I'm not alone, I'm not alone And I don't know if I'm ever coming home Need your reservation. Don't be slow. Ah no no no. Ah no no no. And I don't know if I'm ever coming home. çekeste